Dünyada 1970'li yıllardan beri büyük bir kalabalığın katılımıyla gerçekleştirilen ve ülkemizde de özellikle İstanbul'da her ayın son cumartesi günü saat 17'de yapıldığını duyurduğumuz ve amacı otomobillerin kent ve doğa için bir felaket olduğunu göstermek olan Critical Mass etkinliği artık İzmir'de de hayata geçiyor. Konak Meydanı'nda Saat Kulesi önünde buluşan İzmirli bisikletçiler, etkinliğin ruhuna uygun olarak trafik yoğunluğuna, araçların kentte kurduğu egemenliğe, küresel ısınmaya karşı pedal çevirdi. İzmir'deki ilk etkinlik geçtiğimiz günlerde Ankara'da antrenman yaparken bir aracın çarpmasıyla yaşamını yitiren lisanslı bisiklet sporcusu Çağatay Avşar'ın anısına yapıldı. Bisiklete özgürlük, geleceğe yatırım, BP ve diğer petrol devlerinin zararlarına karşı benzin değil, pekmez ve pedala kuvvet. Günde 140 geminin geçtiği Çanakkale Boğazı'nda tanker trafiğinin her geçen gün artması vatandaşları tedirgin ediyor. Her geçen gün 140 gemiden bir kısmının tanker olmasının kendilerini huzursuz ettiğini belirten vatandaşlar, Çanakkale'de adeta yüzen bombalarla iç içe yaşıyoruz. Bu gemilerin boğaz için bir kaza yapması halinde şehrimiz büyük tehlike yaşayacak. Bunun ardından ortaya çıkacak çevre felaketi de ayrı bir durum. ''Bizler artık boğazlardan tanker trafiğinin tamamen kaldırılmasını, doğal gaz ve petrol sevkiyatının başka yollarla yapılması için yetkililerinin en kısa sürede gerekli çalışmayı yapmalarını istiyoruz.'' Aksi halde Meksika körfezinde yaşanan çevre felaketi Çanakkale Boğazı'nda da yaşanabilir diyerek tedirginliklerine dile getiriyorlar. Yani başka yerden taşınsa sorun ortadan kalkacak, öyle mi? Gerçek protesto ise petrol ve diğer fosil yakıtlara hayır, yenilenebilir enerjiye evet demekten geçiyor... Çanakkale ise bu konuda son derece zengin. İçişleri ve Çevre ve Tarım Bakanlıklarının ortak bir genelge ile pitbull ve benzeri köpeklerin toplanmasına karar vermesi yeni bir tartışma başlattı. Genelge pitbull ve benzeri köpekleri bulunduranlara 3434 TL para cezası kesilmesini öngörüyor. Belediye ekipleri cezadan korkan köpek sahiplerinin sokağa terk ettiği pitbullların peşinden koşmaya başladı bile. Peki bu uygulama ne kadar doğru? Yoksa sorunun tespitinde bir yanlış mı var? Toplumda insanın insana şiddetinin had safhada olduğu günümüzde bu genelgeyle pitbullları dövüştüren, farklı amaçlarla kullanan insanlarla doğru şekilde mücadele yerine cezayı suçsuz hayvanlara kesiyoruz. Bakamayacağımız ev hayvanlarını alıp sonra sokağa kaderini terk etmek suçtur ve hiçbir vicdana sığmaz. Avantta göl çevresinde otobanı andıran bir yol yapılması için başlatılan çalışmaların önündeki son engelde kalktı. Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından 25 Haziran tarihinde bu projeye sessiz sedasız onay verildiği ortaya çıktı. Bundan sonraki süreçte Abant Tabiat Parkı iç yollarında kullanılacak olan doğal taşlar için alım ihalesi yapılacak ve projeler hayata geçirecek. Abant'ı tozu dumana katan çalışmalar sırasında göl çevresindeki doğal eğimler dümdüz edilmiş, göl suyu yükselmiş, bu sırada çam ağaçları sular altında kalmış, Abant'ın yanı sıra yavru Abant denilen küçük bir göl daha ortaya çıkmıştı. Uzmanlar plana göre yol genişliğinin en fazla 8 metre olması gerektiğini ancak göl etrafında bazı noktalarda yolun 12 metreye kadar genişletildiğini, Tabiat Parkı'nın yapılacak her türlü çalışma için yeni bir uygulama planı hazırlanması ve uzmanlardan oluşan bir danışma kurulunun onaylatılması gerektiğini ancak valinin bunu yapmadığını belirtiyor. İran Dışişleri Bakanı Manu Muteki batılı ülkelerdeki görüşmelerin ertelenme kararının olası uranyum takasını bağlamadığını açıkladı. İran Diş İşleri Bakanı Manu Çer Muteki düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı Ahmet tarafından görüşmelerin Ramazan ayı sonuna kadar ertelenmesi konusu sadece 5 artı 1 yani Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi daimi üyeleri ve Almanya ile yapılan müzakereleri içeriyor dedi. Takas konusundaki müzakerelere 5 artı 1 müzakerelerinin farklı şeyler olduğunu belirten Muteki, İran'ın hazır an başında Viyana grubunu oluşturan ülkelerin gönderdiği mektuba yanıtının da hazırlanmakta olduğunu kaydetti. Ahmet Necat dün Tahran'da gazetecilerle yaptığı açıklamada görüşmeleri birkaç hafta erteleme kararının amacının batıya başka uluslararası diyalog kurma teamülünü ve nezaketi öğretmek için cezalandırmak olduğunu söylemişti. Amerika Birleşik Devletleri veya İran hiç kimsenin gezegenimizi nükleer tehlikenin içine atmaya hakkı yok. Ekonomik kriz acaba çözüm mü? G20 zirvesinde Bağımsız İklim Değişikliği Komisyonu parlamentoya bir ilerleme raporu sundu. Sunduğu raporda ekonomik kriz nedeniyle İngiltere'de küresel ısınmanın nedenleri arasında gösterilen sera gazı salımlarının geçen yıl %8.6 oranında düştüğü belirtiliyor. Raporda ekonomik toparlanma sürecinin bu eğilimi yani azalmayı tehdit ettiği karbon salımları hedeflerinin tutturulabilmesi için politika değişikliğine ihtiyaç olduğunu da belirtiyor. Demek ki iklim değişikliğiyle mücadelenin en temel yolu tüketmemek. Tükettikçe gezegeni de tüketiyoruz. Ekonomiyi artık tüketimi değil, doğanın korunmasına ve yaşam kalitesine bağlamanın zamanı geldi de geçiyor. Yeşil ve barış yolu bir dünya için sağlıcakla kalın. Gezegenin geleceği Günlük çevre ve ekoloji haberleri